Ben kardeşlerden, özellikle bu derse gelen kardeşlerden e, yani kitap getirmelerini istiyorum. riyaz Salih'in kitaplarını ellerinde taşımalarını buraya gelmeden önce bu hadisleri okumalarını istiyorum. Umulur ki e, bu kitabı taşımakla bir güzel adet elde edilir. Ve içindeki hadisleri de böyle e, bakma, okuma, evde, otobüste, iş yerinde boş yere vakit geçireceğine bir iki hadis okuyarak vakit değerlendirilebilir, değerlendirilebilir. Bu hadis arkadaşlar muttafakun aleyh bir hadis. Yani Bukhari ve Müslümin ittifak etmiş oldukları aynı kitaplarında zikretmiş oldukları bir hadis. Ebu Hümeyd Abdirahman İbn Sa'di Sa'di radıyallahu anhu kal. Ebu Sa'd radıyallahu anhu sahabeden diyor ki İsta'melen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min minel ezd. Yükalu lehu İbnül ibnü Lütbiyye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 yani elhamdülillah dediğimiz zaman ey Allah'ım biz seni o eksiksiz, noktasız sıfatlarınla ne yapıyoruz? Anıyoruz. Şurada ne? Demek? Şükretmek. Onun vermiş olduğu nimetlere ne yapmak? E, şükretmek e, manasında özel olarak. Cin maqal amma ba'd fenni astamelu er-racla minkum ala el-amel mimma wallani Allah. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Allah Teala'nın beni görevli kıldığı bir hususta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 Sizlerden kim hakkı olmadığı şekilde hakkı olmadığı halde bir şey alırsa illa laki Allah Teala yahmi kıyame o hakkı olmayarak aldığı o şeyi kıyamet gününde Allah taşıyarak yüklenerek Allah Teala'nın karşısına çıkar. Dünyada güzel bir paket gelmiş, bir torba gelmiş, bir poşet gelmiş ama ahirette onu yükleneceksin Allah Teala'nın karşısına çıkarken. Fala ağrfa na adam min kum يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَى اَوْ بَقَارَةً لَهَا خُوَارْ اَوْشَاتًا تَيْعَرْ Diyor ki, sizleri ey ümmetin, ey ashabım, sizleri Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış, Allah-u Teala'nın huzuruna bağıran bir deve yüklenerek çıkmış olarak bu haksız yere alınan emanetler ahiret gününde Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfettiği gibi böyle insanın üzerine yüklendiği ve bağıran böğüren bir deve olarak çıkacağını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve sizleri böyle görmeyeyim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin yani bundan sakının. Yahut böğüren bir inek yüklenmiş bir halde görmeyeyim sizi. Yahut meleyen bir koyun yüklenerek gelen bir insan görmeyeyim diyor karşımda. ثُمَّ رَفَعْ يَذَيْهِ حَتَّى رُؤِهِ اَفْرَةُ اِبْطَيْهِ فَقَالِ Sonra Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırarak diyor ki Allahümme hel bellagd ellerini öyle kaldırıyor ki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 Farklı farklı yollar deniyorlar. Ama insanlara bu ahlak ancak neyle verilebilir arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle verilebilir. Allah-u Teala'nın insanlığa getirmiş olduğu bu din öğretilerek verilir. Dokuzuncu hadis. An Abdullah ibn Amr ibn Al-As radıyallahu anh. <gülüyor> radıyallahu anhuma anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, المسلم من سلم المسلمون min لسانه ve يدهي. Diyor ki vesselam, Müslüman şu kimsedir. Müslüman, diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden selamette olan, onun dilinden ve elinden zarar görmeyen kimse Müslüman diyor aleyhissalatü vesselam. Yani Müslüman kelimesinin birçok tarifi var arkadaşlar. Teslim olan demek, normal İslam'ın şartlarını biliyoruz. En en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqyime s-salâ ve tu'tiye zekâ ve tesûma ramadan ve hüccel beyt. İslam nedir? Diğer bir manası, teslim <Derhali>... olandan başka. Allah-u Teala'nın tek bir ilah olduğuna şahadet getirmen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun elbisi olduğuna şahadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, Allah-u Teala'nın evini ziyaret etmen, hac yapman. Buradaki Müslüman ise daha ayrı bir tarif diyor ki aleyhissalâtu diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden selamette olduğu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 Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma قال كان على ثقل نبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كيلكرا kir Nabi Aleyhisselam'ın yanında bir adam vardı. Bu adamın adı Kilkira idi. Bu adam Nabi Aleyhisselam'ınla birlikte savaşa katılmıştı. Fema'te faqala fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Vefat edince, bu adam öldürülünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu adam ateşte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve beraber savaşıyor. Bu adam ateşte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine gidiyorlar bakıyorlar. Fezhebû yanzurûne ileyhî fegâcedû abâeten gadgallâhâ. Bir de bakıyorlar ki ganimet mallarından bir aba Bir cübbe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 ee, hadis, on birinci hadis. An-Ebi Bekra, Nusay ibn-il Haz, radiyallahu anh, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, قال, اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اِسْتَدَارَكَ هَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zaman Allah-u Teala'nın yer ve göğü yaratmış olduğu ilk günkü haline geri döndü. Bunu alimler farklı şekilde açıklamışlar. Ne manaya geliyor? Az sonra göreceksiniz. Allah-u Teala seneyi kaç ay olarak "Yaratmış? 12 ay. 12 tane ay var. Minha erba'atun hurum. Bu 12 ayın 4 tanesi Allah, Allah. haram aylar. Diğer aylara nazaran zulmün, haram olduğu, hatta savaşın yasak olduğu aylar. Cahiliye döneminde de bu aylar var. Cahiliye döneminde de bu ayların haram olduğunu bildikleri için Allah. savaşmanın büyük bir gün olduğunu biliyorlar. Yasaklanmış. Ne yapıyorlar? Bunlar ayların yerlerini değiştiriyor. Savaşmak için ileri geçiyorlar, geri alıyorlar bu şekilde. Yani bugünkü Müslümanlar da maalesef Allah Teala'ya bazı konularda, özellikle ticari hususlarda para kazanma usullerinde böyle şeyler yaptığını görüyorsunuz. Faize düşmediğini kanıtlamak için onu oraya çeviriyor, bunu buraya getiriyor. Hani bu Mekke'de işleri yaptığı gibi ayların yerleriyle oynuyorlar. Diyorlar bu ay Recep olmasın, bu ay diyor şey olsun. Yerlerini değiştirelim ki saldıralım şu şeye kabileye veya şu kafileye. Savaş edelim, galimet elde edelim. Bazı alimler diyor ki işte yani Peygamber Aleyhisselamın o gün dediği gün allah Teala'nın ilk yaratmış olduğu yeri ve göğü yaratmış olduğu günde ki zamanla aynı denk gelmişler. Oynamışlar, oynamışlar. Ama o gün yani diyor Aleyhisselam bugün zaman olan yerine geldi. Recep Recep. Muharrem ise Muharrem. Dört tane haram ay var arkadaşlar Aleyhisselamın dediği şekilde. Üç tanesi peş peşe geliyor bu aylar.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 Böyle bir eksiklik hissetmemiz lazım. Yani miladi takvim, sahabelerin döneminde kullanılıyor olmasına rağmen, o dönemlerde dünyada var olan bir şey olmasına rağmen, hicri takim o şey yapmış. Kendilerine has Müslümanlara ait bir takvim kültürü oluşmuş. Nedir arkadaşlar bu? Üç. <gülüyor> haram ay, ve zulhijja ve üç tane Üçten öpeş başa. Zulqade, zulhijja, Bu üç ay, haram ay. <gülüyor> Ve Recep Mudar. Bir de Recep ayı var. Zülka'de, Zülhicce, Muharram. Sonra atlıyoruz Recep. Recep. Recep ayı. Bu dört ay, Aleyhisselatü Vesselam bu Recep ayının Mudar diyor. Mudar'ın, Mudar bir kabile. Mudar kabilesinin Recep diyor. Niye? Çünkü bu kabile bu aya çok şey yaparmış, saygı yani. Oynamazlarmış. Diğerlerinin oynadığı gibi. İr-i diyor ki kıyamete dek bu aylarda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 Şaban ayı ile Cuma da ayları arasındadır bu Recep ayı. Safer takvimi ayları arkadaşlar. Hicri hangi hicri hangi ay ile başlar? Muharrem. Sonra <Sessiz <Sessiz Safar, <Sessiz> sonra Rabi'ul Evvel, sonra Rabi'us Sani, ya da Rabi'ul Ahir, sonra Cemadan, Cemadan'uyla, Cemadan'sani, evet. Sonra Recep, Recep. Sonra Şaban Ramadan. Sonra Şevval. Şevval. Şevval. Sonra Zülka'da Zülhicca. Zülka'da ve Zülhicca. Bu aylardan dördü haram. Zülka'da, Zülhicca, Muharram peş peşe geliyor. Bir de ayrı olarak Mudar'ın, Mudar kabilesinin Recep'i. Recep. Diyor aleyhissalatü vesselam ashabını, ey şehrin hâdâ hangi aydayız? Aleyhisselatü Vesselam ashabına soruyor. Bu hangi aydır? Kulne Allah ve Resulü a'lem. Sahabeler diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bildir. Onlar biliyorlar hangi ayda olduklarını. Hac ayındalar. Zilicci ayındalar. Aleyhisselatü Vesselam o topluluğa haç ayında şey hitap ediyor. Ama ahlak, edep sünnetin önüne geçmemek diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bildir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Fesekete hatta zananneanneannehu seyusemmihi bi gayr ismi. Sahabe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sukut etti bir süre sessiz kaldı zannettik ki bu ayı, bulunduğumuz o ayı başka bir ay ismiyle isimlendirecek. Kal, eleyse der hicca. Diyoruz, zil -hicca ayında değil miyiz? Ey insanlar. Kulla bela. Evet, ey Allah'ın Resulü zil ayındayız. Kal, fe eyyü beledin hâdâ. Hangi beleddeyiz, hangi topraklardayız? Sahabele deyik, kulna Allahü ve Resulü âlem. Allahü ve Resulü daimdir. Fesekete hatta bir gayrismi. Aleyhisselatü Vesselam yine ediyor. Diyor ki sahabeler zannetti ki bu, bu toprakları başka bir isimle isimlendirecek. قال aleyhsel belde. Kullnâ belde. Burası belde değil mi? Haram kılınan belde değil mi? Mekke değil mi? Evet. Diyorlar ey Allah'ın Resulü. Kal, fe eyyu Hangi gündesiniz? Kullnâ <gülüyor> <Değil gülüyor> Pazar, pazartesi. Savı, cuma. Allah ve Resulü daha iyidir Allah Rasulu aleyhisselam, Hatta zann ettik ki onu başkasıyla isimlendirecek. Yine sükut etti diyor ashab. Nebi Aleyhisselam sükut etti. Zann ettik başka bir isim resmileştirecek. Gal, "Elese yevme'n nahr. Sizin bugününüz kurban günü değil mi? Kurban bayramında değil misiniz? <gülüyor> kurban kestiğiniz gün değil mi?" Kulna, "Bela." Evet, Elakis ey Allah'ın Resulü. Gal, "Fe inne dima'akum Aleyhisselam sahibi bu şimdi. Kanlarınız, amvalakum, mallarınız" وَاَعْرَذَكُمْ ırzlarınız aleyküm haram Birbirinize haramdır. Sen yani onun hakkında konuşamazsın, ırz hakkında konuşamazsın, kanına, canına meylenemezsin, malına dokunamazsın. Bunların hepsi haram. Yani şimdi insanlar konuşuyorlar, Lozan anlaşması, Sevran anlaşması. İnsanlığın anlaşması burada arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bundan hepsi haramdır, dokunamazsınız. Müslümanlara diyor. كَهُرْبَتِ يَوْمِكُمْ hada <gülüyor> Bugününüzün haram olduğu gibi, fi beladikum ba'za bu toprakların haram kılındığı gibi fi şehrikum haza bu şehrin bu ay haram kılındığı gibi ey müslümanlar sizin mallarınız kanlarınız canlarınız ırzlarınız diye birine haramdır haram kılınmıştır. Wasetele kavna rabbukum feyeselukum an diyor ki Allah Aleyhisselam Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Rabbinizle karşılaşacaksınız bunu çok iyi bilin. Belki hayatınızda şimdi biz hayatımızda bunu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 Rabbiniz amellerinizden dolayı sizleri hesaba çekecek. Amellerinizi size soracak. Ne Ne yaptın. Şimdi falan yok şu dünyada. Yaptığımızdan dolayı sorguya çekilmiyoruz. Onun için bir hürriyet var. Onun için bir ne var? Gaflet var. Elâ felâ tercih'u ba'dî kuffâra yadribu ba'dukum rikâbe ba'd Dikkat edin. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak yani birbirlerinizi öldürerek ey Müslümanlar kafirler olmayın. Bunu açıklamıştık geçen hafta hatırlarsanız. Ela <gülüyor> li yuballigh ash Diyor ki burada şahit olan, hazır olan olmayanlara ne yapsın? Bildirsin bunları. Fealle ba'd men yublighuhu en yekuna u'alehu min ba'd men semi'a. Diyor ki vesselam. Ola ki burada bunu benden benden bunları duyan çok kimseler vardır ki Benden bunu aktardığı kimseler, ikinci kimseler, o aktarandan daha ne olabilir? Hafızası güçlü olabilir. Daha iyi onu koruyabilir diyor. Yani din, din tebliğdir arkadaşlar. Sen burada bir şey öğrendin, onu git anlat. Belki sen bu anladığının yüzde onunu, yüzde onunu alıyorsun ama anlattığın kişi belki ondan yüzde elli ne alacak? İstifade edecek. Aleyhisselatü Vesselam de böyle buyuruyor diyor ki sonra fin makal hal belaght tebliğ etme. Feha el belaght قلنا نعم. Diyor ki sahabeler evet ey Allah'ın biz Tebliğ aldık. Bize ulaştı. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Allahum meshhed. Ey Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. 12. hadis An Ebi Umamete ila İbn Sa'labet el Habsi radiyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men iqtata haqq emri in bi yeminihi fakat auceballahu lehun nar kim yemin ederek "Hatta geçen ı tevhid şerrinde açıklamıştık bir mümin kulun malını alırsa Allah'ın adını anarak ondan böyle bir parça koparırsa bir parça alırsa fakat auceballahu lehun nar Allah ona ateşi vacip kılar. Yani o ateşe artık girmesi vaciptir. Ve harram aleyhil cenne Ve Allah cenneti ona haram kılar. Fekala racunun Bir adam kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü ya Resulallah Ve imkâne şey'en yasîran ve diyor aldığı şey mümin kardeşinden aldığı kopardığı o şey küçük bir, bir, bir şey olsa bile mi? Yani o kadar büyük olmasına gerek kalmadan küçük bir şey olsa bile mi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 yani öyle katlar, villalar, daireler büyük paralardan öte küçümse küçümsediğin ya bu da nedir ki dediğin şey bile yarın karşına ne yapabilir? Çıkabilir. Onun için arkadaşlar hak, hukuk çok önemli. Ve an Ali İbni Umeyre radiyallahu anh kal Semih'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Men iste'mellahu minkum ala amel Aleyhisselatü vesselam diyor ki sizlerden kimi görevlendirir? Memur olarak atar.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 Şoförü eve götürdüğü zaman eve götürürken onu okuldan üniversiteye eve götürürken bakkala kendi ihtiyacı için durdurmazmış şu şoförü. Direkt eve götürürmüş kendini. E diyorlar ki sabahleyin normalde herkesten önce gelir okulun kapısında o durur o açarmış. Yine ben kendim gördüğüm bazı hocalar vardı. Adamlar kendi ihtiyaçları için o okulun tahsis etmiş olduğu tahsis etmiş olduğu evrakı ne yapmazlardı? Rakam yazacak, telefon numarası yazacak, kullanmazlar. O kadar hassas kimselerdi. Çünkü bu hadisleri bilen insanlar. Fa qama iley raculun asred min el ansar. Kani anzuru iley sabadan diyor ki rivayet eden kişi Ensar'dan bir zat kalktı, siyah tenli bir adam. Diyor ki, sanki ona bakıyorum, şu anda o kadar iyi hatırlıyorum ki onu olayı ve o adamı o kadar hatırlıyorum ki sanki şu an gözümün önünde bu adam. Fekâle ya Resulallah, ikbel anni amelek. Diyor ki aleyhissalâtu ey Allah Resulü beni görevimden ne yap? <gülüyor> Azlet yani ben bu görevimden istifa etmek istiyorum. Beni al. Ciddi bir sorumluluk. Ciddi bir sorumluluk değil mi arkadaşlar? Kâle <gülüyor> ve Diyor ki aleyhissalatü vesselam, hayırdır yani neyin var? Sana göre verdik, niye görev istemiyorsun? Diyor ki bu zat, سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا İşittim ki sen az önce böyle böyle şeyler söyledin ey Allah'ın Resulü. وَأَنَا أَقُولُهُ الْاَنِ Yine söylüyorum. مَنِ عَلَى عَمَلٍ فَلْ يَجِئْ وَكَثِيرِهِ Kimi bir göreve gönderirsek, göndermiş olduğumuz, ve o orada elde etmiş olduğu şeyin azını çoğunu her şeyi getirsin. Femma utiye minhu akhaz ve ma nehi anhu Kendine ne veriliyorsa ondan altsın, getirsin. Neyden ne yasakladıysak bu yasakladıysa ondan da ne yapsın, uzak dursun, elini eteğini çeksin. Görev bu. Diğer hadis Ömer bin Hattab radıyallahu anh قال: "لما كان يوم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 Ve diğer sahabeler de şahitlik geliyor Diyorlar ki falan şehit oldu. Hatta maru ala raculin fekalu filan fe şehit. Böyle falanca şehit oldu, falanca şehit oldu, falanca şehit oldu diye ne yapıyorlar? Ölen kimseler hakkında teskiyede referansta bulunuyorlar. Fekalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü o en son artık kimin hakkında dedilerse diyor ki kella Asla bu adam şehit değil diyor eleştiriyor. <Sessizlik> ben diyor bu adamı ateşte gördüm. Yani bu adam bana ateşte gösterildi. Fi burdatin ghalaha kendisi için diyor. Ganimetten aldığı, çaldığı bir hırka, bir kıyafetten dolayı bu adam ateşte. Siz de şu olur da bunun hakkında şehit diyebilirsiniz. Nereden biliyorsunuz? ev abâ ya da bir abâ, bir böyle cübbe almış. Bundan dolayı ateşe girmiş diyor. Bu sebeple arkadaşlar falanca şehit olduğu, falanca şehit düştü denmesi ehl-i sünnet vel cemaate göre doğru ifadeler değildir. Buhari rahimahullah'ın hadis kitabına bakın sahihine. Sahihinde şöyle bir Bab vardır, der ki Buhari. Babun La yuqalu fulanun şehid Falanca şehit olmuştur, falanca şehittir denilmemesi bağı, denilmemesi bahsi. Böyle bir bab başlığı var. Şeyh sallal Rahimahullah Şöyle bir ifade kullanıyor bu hadisin şerhinde. Ve nahnul an fi asfirina أَصْبَحَ لَقَبُ الشَّهَادَ سَهْلًا وَيَس۪يرًا diyor ki, maalesef bu çağda günümüzde diyor şehit lakabı o kadar kolay kullanılmaya başlandı ki diyor kullun يُعْتَى هَذَا الْوِسَامِ herkese diyor bu madalya yani şehadet madalyası verir oldu falan şehit falan şehit deniyor bazen bakıyorsunuz ilim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 فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْاِيمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَمَانِ Aleyhisselatü vesselam, ashaba Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en efdal, en hayırlı amel olduğunu söylüyor. En hayırlı amellerden bir tanesi olduğunu söylüyor. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bir adam da kalkıp diyor ki, Ey Allah'ın Resulü! اَرَعَيْتَ اِنْ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 Şayet Allah yolunda olursa bu ve sen de buna sabreder ve e eczini, sevabını Allah'tan beklersen evet. Yani demiyor. Evet. Savaşta çıktın, öldürüldün. Bu böyle demiyor. Bak. Allah yolunda olursa kahramanlık değil. Kahraman desinler diye değil. Sadece kavmiyet toprak için değil. İhlasla Allah için. Allah'ın dini oralarda yaşansın diye. Ezanlar susmasın diye. Ümmet için. Mukbilun, gayrı mudbir. Ve savaşa giderek, kaçarak değil. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kayfe kult? Kale, erayta in qutiltu fi sebiilillâh etukafiru anni khatayâyı? Nebi aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, Nasıl söyledim? Bir daha söyle bana, o adama. Ne dedin az önce? Sahabe diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürecek olursam, öldürürsem, bu şehadetim, Allah yolunda bu öldürülüşüm, benim hatalarıma, günahlarıma kefaret olacak mı? Aleyhisselatü Vesselam cevabı tekrardan ona şimdi. Diyor ki, evet, sen eğer sabreden, ve karşılığını Allah'tan bekleyen olarak olursan, öldürülürsen, sırtını dönerek kaçmıyorsan, ve borcun da yoksa borcun da yoksa <gülüyor> diyor ki Cebrail de bana böyle söyledi diyor Cebrail yani az önceki cevap, cevap değişti cevabın bir kısmı eksik kaldı ve Cebrail o tarafı ne yaptı hemen? Hı. tamamladı dedi ki diyor, Cebrail de dedi ki borç çok önemli aleyhissalatü vesselam bir gün geliyor soruyor diyor ki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 oraya gitmişsin, ama borç senin yakanını ne yapmıyor, bırakmıyor. Onun için vasiyet. Borcun varsa vasiyet bırakacaksın. Yazılacaksın bir kenara. Ya rahatsız etmesi lazım seni. 16. hadis Ebu Hureyre radiyallahu anhu hadisi Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, etedrûne mel muflis. Aleyhisselatü vesselam soruyor. Ey ashab, muflis kimdir, muflis biliyor musunuz? Ne demek muflis? iflas eden iflas eden ne demek her şeyini satar her şeyini kaybetir sahibi olurcan diyor diyor ki el muflisu fina man la dirham lehu wa la mata'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 Falanca'ya dil uzatmış. ile ilgili konuşuyor. Hakkında ileri geri konuşuyor. Ve ekele mâle hâdâ. Falanca'nın malını yemiş. El koymuş. Ya bu tane tam sanki böyle bu çağın insanlarının şikayeti var ya diyorlar Hacı Hoca ama o sen onu sorma. Mi? Oturduğu beş katlı diktiği bina falanca yetimin, o kadar para verdik hala alamadık. O işte onun hakkında konuşur bunun hakkında konuşur o i̇şte, muflis bu arkadaşlar. İflas eden adam bu. Ali Yesef böyle ifade ediyor. Vasafa keden haza falan canının kanını boş, e, boş yere dökmüş. Vadara ba hada gitmiş buna vurmuş. Diyor ki Celaset, işte muflis budur. Niye muflis budur şimdi anlayacağız. Fe'u ta hada min hasenatihi ve hada min hasenatihi. Bu adamın yapmış olduğu zulmetmiş olduğu insanlar var. Bu adamın namazından, zekatından, orucundan alınır. Kimlere verilir? Hakkını yedi insanlara verilir. Alınıyor şimdi namaz, oruç, zekat. Kimlere veriliyor? O vurduğu, dövdüğü, dil uzattığı, malını aldığı insanlara veriliyor. فَاِنْ فَلِيَتْ حَسَنَاتُهُ Ama öyle bir zulmetmiş, öyle bir hak, hukuk var ki cepteki para bunu ödemiyor. Yani kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat Burayı karşılamıyor. zararda içeride. E ne yapılacak şimdi? Yani bu adamların karşıda alacaklılar var. Burada da şey bitti. Vere, verebileceği şey bitti. Ahirette. Diyor ki Aleyhisselam: vesselam min hatayahum feturihat aleyhî'' Yapacak tek bir şey var. Zulmettiği hak sahibi, hak sahipleri insanların hatalarından günahlarından alınır, kime verilir o hatalar? Bu adama. Bu adamın üzerine bırakılır. <gülüyor> Ve bu adam da nereye gider diyor atılır? Ateş atılır. Yani çok güzel geliyor. Namaz var, oruç var, zekat var. Ama birden bakıyorsunuz ki her şey kaybolup gidiyor. Sebepleri hadiste geçen sebepler. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam, muflis budur. İfras etmiş adam budur. Bu yüzden arkadaşlar, ticari hayatımızda, günlük hayatımızda çok dikkat etmemiz gerek. Hak, hukuk, helal, haram çizgileri. Yani bugünün kapitalist dünyasında insanlar öyle bir hale geldi ki helal, haram çizgisi o kadar önemli değil. Hak, hukuk o kadar önemli değil. Karşıdaki adamın hakkına girmişim. Devletin hakkına girmişim. Komşumun hakkına girmişim. Bunlar önemli değil. Önemli olan insanların için ne maalesef? Para kazanmak. Ama ahirette işte bunlar muflis. Dünyada zengin olabilirler. Dünyada en son modern arabalara binebilirler. Parmaklarla işaret edilip bunlar zengin denilebilir ama ahirette en fakir, muflis. 17. hadis Ummu Salame radiyallahu anha anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal innema ana beşer Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben bir beşerim. Ben bir insanım. Ve innekum taktesimune ileyye Sizler gelerek ne yaparsınız? Benden hüküm vermemi istersiniz. Aleyhisselatü Böyle Ve lealla ba'dakum en yekune elhane bihüccetihi min ba'd Kiminiz, kiminizden, biriniz diğerinizden derdini daha iyi anlatabilir. Dili daha çok so söz yapıp o konudaki delilini, hüccetini daha iyi sunabilir. Ve akdiye bi nahvi ma esma. Ben de diyor, duyduğum kadarıyla ne yaparım? Onun lehine hüküm veririm. İki kişi gelmiş. Birisinin ağzı daha iyi naf yapıyor, hakkını, hukukunu daha iyi anlatıyor. Aleyhisselam diyor ki ben diyor ne yaparım? Onun lehine karar verebilirim. Fe men qadaytu lehu bi ahih. Kimin diyor? Lâ kardeşinin aleyhine haklı olmasına rağmen kardeşi onun aleyhine ve bunun lehine hüküm verdiysem فإنما أقطع له أقطع له قطعة من النار. Ana yani haksız yere bir kimse olayı daha iyi sunduğu için ama haksız olmasına rağmen olayı daha iyi sundu diye ona verdiysem Aleyhisselam onun haksız olduğunu bilemez. Beşer çünkü. Öyle değil, Ben bir beşerim vahiy gelmiyorsa o konuda daha iyi anlattığı için halbuki haksız bu. Kime diyor? Haksız olduğu yere, kardeşinin hakkını verdiysem bilsin ki ona diyor ateşten bir pay veriyorum. Yani aldığı şey ateş. Muttafakun aleyh. Nebi aleyhissalatü vesselamın bu hadisede ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir beşer. Bir insan. Aldatılabilir de, bakın. Aldanabilir de bu manada.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 Levihi Mahfuz'un ilmi bile senin ilminden bir parçadır. Yani Allah'ın ilmi bile, yazdığı o kitabı bile senin ilminden bir parçadır diye bilecek kadar haddi açmış insanlar var, radyobarda, televizyonlarda konuşuyorlar. Yani bunlar Allah'ın kelamını okuyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Onu çok açık görürler. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki, قُلْ اِنِّي لَا اَمْلُكُ لَكُمْ Ben, sizlere bir zarar verecek ve sizlere bir iyilik yapabilecek şeye sahip değilim. Allah Resulü Aleyhisselatü Ayette apaçık bir şekilde ne yapıyor? Söylüyor. Ama hala kalkıp insanlar ne yapıyorlar? Nebi Aleyhisselam Allah-u Teala'yı bırakıp o Peygamberi yaratan ve Peygamber olarak gönderilen yaratıcıyı bırakıp yetiş ya Resulullah diyor. Tut elinizden. Dertlerini, çarelerini gidip onun kabrine mektup bırakarak giderileceğini anlıyor Aleyhissalatü Vesselam işte diyor ki ben bir beşerim. Ne demek bir beşerim? Yani ben bu beklentilerinize cevap veremem bu manada. Yani Allah'a denk tutmayın. 18. hadis i̇bn Ömer hadisi radıyallahu anhuna, kal kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Len yezalel mu'minu fî fushatin min diniyin. Mü'min kimse dini hususunda, dini, din konusunda ferahtır, geniştir, rahattır.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 Izin, ver. i̇zin vermiş. Anlaşma olmuş. Sen bunun kanununu ne alamazsın? Haram, Bu da haram. Yani senin dinin dinin açısından sen ferahsın, genişsin. Ne zamanki haram kan akıttın, velev ki bu saymış olduğumuz bu manada kafir kanı olsun, muahet kafirin kanı olsun, senin dinin daralmaya başlar arkadaşlar. Sen yani dininde sıkıntıya düşersin. Ya da zimmi, anlaşmalı kâfir öldüremezsin. Adam vergi veriyor. Müslüman olmamış ama senin topraklarında yaşamak istiyor. Onu da öldüremezsin. Ya hut Aramızdan Müslümanlardan birisinin eman verdiği, güven verdiği bir kâfir. Diyor ki benim diyor fabrikam var. Benim imalathanem var. Bu kâfir de usta burada bunu işletecek. Ben bu adama eman veriyorum. Gelip bu işi bana öğretecek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 Hayya emratu Hamza radıyallahu an. "قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسولullah aleyhissalatu vesselam şöyle derken işittim diyor. İnne ricalen yetakhavadun fi malillah li ghayri hak." diyor Kâse't-i Kerem. Bazı insanlar var ki Allah'ın malında, Allah'ın mülkünde haksız yere haksızlık yaparak tasarrufta bulunuyorlar. "Felehumun böyle yapan insanlara kıyamet günü ne vardır? Allah'ın ateşi vardır. Evet, bu baktaki hadislerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente